Racim Bismillahirrahmanirrahim Okuyacağımız eser İbnül Kayyım El Cevziye'nin Namazdaki Hikmetler isimli kitabı olacaktır inşallah Namazdaki Hikmetler Menazil kitabının yazarı şöyle demektedir Huşu, nefsin ve huyun hürmet edilen veya korkulan biri karşısında ateşini sönmesidir Yani nefis ve huyun kısılması Nefsani kuvvetlerin kalbin hürmet ettiği veya korktuğu zat karşısında genişlemekten geri durup durulmasıdır. Gerçekte huşu, saygı, sevgi, zillet ve tevazuyu içine alan bir haldir. Yazar şöyle demiştir. Huşu üç derecedir. Birincisi, emre itaat, hükme boyun eğme, Cenabı Hakk'ın nazarı karşısında alçalmadır. A- emre itaat onu kabul boyun eğme imtisal acizlik göstermek zahirin batına uyması fiilden önce emir babında hidayete muhtaç olma fiil halinde yardım ve fiilden sonra onu kabul etmedir b hükme boyun eğmek ile birinci dini hükmü murad etmiş olabilir buna göre hükme boyun eğmenin manası dini hükme kendi akıl ve şehvetiyle karşı çıkmamak olur. İkinci olarak kaderin hükmüne boyun eğmeyi kastetmiş olabilir. Bu durumda hükme boyun eğmek onu kızma, kötü bulma ve itiraz etme ile karşılanmamak demek olur. Gerçek şu ki huşu, her iki hükmede boyun eğme yani Allah'ın emir ve hükmüne tezellül ve tevazu ile teslim olma manasını ihtiva etmektedir. C. Hakkın nazarı karşısında alçalmaya gelince bunun manası kalp ve organların Allah'ın onlara olan nazarına kalp ve organlarda cereyan eden şeylerin bütün tafsilatından haberdar olmasına karşı alçalıp boyun eğmesidir. Nitekim Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var. Rahman 46 ve ama kim Rabbinin makamından korkar Nefsi kötü heveslerden men ederse zayiat 40 ayetlerindeki makamın bir manası da budur. Buradaki makam Allah'ın muttali olma, kudret ve rububiyet ile kulu üzerinde bulunma makamıdır. Allah'ın bu makamından korkmak ise mutlaka kalbin ona boyun eğmesi sonucunu doğurur. Kul Allah'ın makamını kalbinde yerleştirdiği ölçüde ona karşı huşu duyar. Huşu ancak Allah'ın kendisine vakıf olmasından, kendisine bakışından gafil olursa kalbi terk edebilir. 2. İki, i̇kinci mana ise Allah'a kavuştuğu zaman kulun Rabbinin huzurundaki makamıdır. Birinci manaya göre ayette mastar failine nispet edilmiş olur. İkincisine göre ise ki bu ayete göre daha uygundur. Mastar korkulan zaten nispet edilmiş olur. Allah daha iyi bilir. Menazil müellifi şöyle demiştir. Huşunun ikinci derecesi nefis ve amelin afetlerini gözlemek, senden üstün olan herkesin üstünlüğünü kabul etmek, fena meltemini teneffüs etmektir. Yani bu derecedeki huşunun birinci nefis ve amelinin eksik ve kusurlarının ortaya çıkmasını gözetmektedir. Zira bu hal kalbi mutlaka halis kılar. Çünkü bu, Kulun nefis ve amellerinin eksikliklerini, kibir, ucub, ameli beğenme, riya, gösteriş, yerince doğru olmamak, yeterince doğru olmamak, yakin azlığı, niyetin farklılığı, nefsani arzuların tesirinden kurtulmama ve amellerin Allah'a razı olacağı şekilde işlenmemesi gibi nefsani kusurlarını ve amellerinin kötülüğünü görmesini sağlar. Senden üstün olan herkesin üstünlüğünü kabul etmeye gelince bunun manası insanların haklarını gözetip vermektir. Onların davranışlarının senin onlar üzerindeki hakkın olduğunu düşünüp onlara karşılığını vermemen değildir. Aksi halde saçmalayıp ahmaklık etmiş olursun. Onlardaki haklarını istememen onların faziletli olanlarının faziletini kabul etmen kendi faziletini unutmandır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin şöyle dediğini işittim. Arif olan kimse herhangi bir kimsede bir hakkı olduğunu düşünmez. Diğer insanlardan daha üstün olduğunu kabul etmez. Onun için o kimseyi kınamaz, kimseyi dava etmez, kimseyle kavgalı olmaz. Fena meltemini teneffüs etmeye gelince aslında prensip olarak fenayı daima son makam olarak gören müellif huşunun bu derecesini, iletafetinden dolayı Meltem'e benzetmiş, ruh neznindeki mevkinin önemi ve onunla olan sıkı bağı sebebiyle ona Meltem adını vermiştir. Şüphesiz huşu, fazileti az veya çok olanı ile fenaya götüren bir sebeptir. 3. Üç, huşunun üçüncü derecesi, mükaşefe esnasında hürmeti muhafaza etmek, zamanını halka gösterişten arındırmak, ve nimeti görmekten soyutlanmaktır burada zikredilen mükaşefe esnasında hürmeti muhafaza etmek demek mükaşefe sırasında nefsi hakir ve mütevazi kılarak mükaşefenin doğurduğu genişlik ve nazlanmadan korumaktır Çünkü mükaşefe bir genişlik ve rahatlık doyurur Şayet o sırada hürmeti muhafaza edecek olan bir huşu bulunmazsa Ölçüsüz davranışlar zuhur etmesinden korkulur. Zamanını halka gösterişten arındırmak ibadetine gelince, müellif bununla zamanın riyadan temizlenmesini kastetmemektedir. Zira bu dereceye gelmiş olan kimseler, riya yapmaktan uzak kimselerdir. Bu sözden maksat, huşu, tezellül ve tevazu gibi hallerini halktan saklamaktır. Aksi halde halkın o halleri görüp onlara muttali olması sufunun hoşuna gider. O da onun zamanını, kalbini ve Allah ile beraber olma halini bozar. Nitekim bu vadide nice Sufilerin ayağı kaymıştır. Masum insan ise ancak Allah'ın koruduğu kimsedir. Sadık Sufi için miskinlik, fakir ve tezellülden daha yararlı bir şey yoktur. Bir insan bu hallerde bulunmayı, bir şeref kabul etmedikçe tam manasıyla Allah'a teslim olmuş sayılmaz. Bu hususta Şeyhülislam İbni Teymiye'de müşahede etmiş olduğum davranışları hiç kimsede müşahede etmemişimdir. Kendisi şu sözü sık sık söylerdi. Benim hiçbir şeyim yoktur. Benden sadır olan, bende mevcut olan hiçbir şey yoktur. Çok kere şu beyti misal verirdi. Ben fakir ve başarısızım ve böyle birinin oğluyum. Benim babam ve dedem de böyleydiler. Kendisi yüzüne karşı övüldüğünde şöyle derdi. Vallahi ben bugüne kadar daima Müslümanlığımı yenilerim. Ama henüz iyi bir Müslüman olamadım. Ömrünün son demlerinde bir defasında bana kendi el yazısıyla bir tefsir kaidesini yazıp göndermişti. Kağıdın arkasında ise kendisine ait olan şu beyitler yazılıydı. Ben mahlukatın Rabbine muhtacım. Her ben her halinde miskin olanım. Ben nefsine çok zulmedenim. Nefsim de bana zulmeder. Eğer bize bir hayır gelirse ondan gelir. Ben kendime bir yarar temin edemem ve kendimden bir zararı da defedemem. Ondan başka beni idare edecek bir efendi yoktur. Günahlarım kaplayınca şefaatçim de yoktur. Meğer ki halkımız olan Rahman'dan ayetlerde geçtiği gibi şefaatciye bir izin çıksın. Ben onun katında ebediyen hiçbir şeye malik olamam. Hiçbir zerreye de ortak değilim. Bazı idarecilerin etrafında olduğu gibi kendisinden yardım aldığı bir yardımcısı da değilim. Fakır benim. Benden hiçbir ayrılmayan asli vasfımdır. Nitekim zenginlik de onun ebedi ve zatî sıfatıdır. Bu hal bütün mahlukatın halidir. Hepsi onun katında onun kalesidir. Kim yaratıcısından başka birini gaye yaparsa, o çok cahil, zalim, müşrik ve asidir. Ondan gelen ve gelecek olan şeyler için bütün kainat doluşunca ona hamdolsun. Nimeti görmekten soyutlanmaya gelince... Kulun bütün nimet ve ihsanları yalnızca Allah'tan bilmesi, nimetleri onun lütfettiğini müşahede etmesidir. Halbuki sen ona daha önce bir ne bir şefaatçi göndermişsindir, ne de ihsanına vesile kıldığın bir aracı edinmişsindir. Soyutlanma başkasına nispet etmemek için, lütuf ve nimetin sadece Allah'a ait olduğunu müşahede etmektir. Aksi halde nimet, haddi zatında Allah'tan başkasına nispetten uzaktır. Ne var ki? Maksat, müşahedenin de haddi zatında hakikate uygun olması için nimetin müşahedenin Allah'a tahsis edilmesi gerekir. Allah daha iyisini bilir. Eğer denilirse ki, huşusuz kılınan namaz hakkında ne dersiniz? Acaba öyle bir namaz kabul olunur mu? Buna şöyle cevap verilebilir. Bu, Bundan sevap alamayacağını manasındadır. Ve ancak aklı başındayken ve Allah'a huşu edilen miktarınca sevap alır. Onun dışındaki sevaba konu olmaz. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Namazından sana ait olan ancak aklın başında olduğu kısmıdır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde merfu olarak şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Kul namaz kılar. Ancak o namazdan... Onun hesabına ya yarısı ya üçte biri veya dörtte biri nihayetinde onda biri yazılır. Cenab-ı Hak namaz kılanların felahını namazlarında huşu halinde olmalarına bağlamıştır. Bu da namazda huşu içinde olmayanların kurtulanlardan olmayacaklarına delalet eder. Şayet huşusuz kılınan namaz kabul olunsaydı öyle namaz kılanların da felah bulanlardan olmaları gerekirdi. Dünyevi hükümler ve kazasının gerekmesi bakımından kabul olunup olunmamasına gelince, şayet huşu ve anlaması galip ise icma ile kabul olunur. Bu arada kılınan sünnetler, akabinde yapılan zikirler onun eksikliklerini tamamlarlar. Eğer huşusuzluk ve ilgisizlik galip olursa, fıkıh uleması böyle bir namazın iadesinin vacip olup olmadığı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel'in talebelerinden, Ebu Abdullah bin Hamit ve Ebu Hamid el-Gazali Vasit ve Basit adlı eserlerinde değilse de İhya'da böyle bir namazın yeniden kılınmasının vacip olduğunu kabul etmişlerdir. Bu görüşten olan alimler böyle bir namazdan dolayı mükafat söz konusu olmadığını, ondan dolayı felah bulunmayacağını ileri sürerek ondan zimmetin kurtulamayacağını, riya ile namaz kılan kimse gibi onu kaza değil iade etmesi gerektiğini ileri sürmüş ve bu hususta şu delilleri zikretmişlerdir. 1- Huşu ve düşünme namazın ruhu, gayesi ve özüdür. Binaenaleyh ruhu ve özü gitmiş, sadece şekil ve kabuğu kalmış olan bir namaz nasıl kabul edilebilir? 2- Kişi namazda bir vacibi kasten terk etse bu o namazı bozar. Çünkü bir kısmı bulunmayan namaz, organı eksik olan ve kefaret olan azat edilen bir köle gibidir. Her ikisi de sahih olmaz. Öyleyse ruhu, özü ve gayesi gitmiş olan bir namazın da sahih olmaması icap eder. Çünkü böyle bir namaz artık ölü bir köleye benzer. Nitekim farz olan bir kefaretle Mesela eli kesik olan bir köleyi azat etmek caiz olmadığı gibi, ölü olan bir köleyi bu maksatla azat etmek haydi haydi caiz değildir. Bazı selef uleması da şöyle demiştir. Namaz bir hükümdara hediye edilen bir cariye gibidir. Nasıl ki bir hükümdara çolak, şaşı veya kör yahut da eli ve ayağı kesilmiş yahut hasta, çirkin ya da ölmüş ruhsuz bir cariye hediye edilmezse, kul da Rabbine hediye ettiği namazı seçmek durumundadır. Zira Allah iyidir, ancak iyi olanı kabul eder. Ruhsuz bir namaz ise iyi bir amel değildir. Nitekim ruhsuz bir köle azat etmek de iyi bir azat değildir. 3. Kalbi huzur ve huşu ibadetinden alıkoymak, uvuzların efendisini ibadetten alıkoymak ve uzaklaştırmaktır. Efendi azledip, Etkisiz bırakıldıktan sonra halkın taat ve ibadetinin ne önemi kalır? 4. Organlar kalbe tabidir. Kalbin iyi oluşuyla iyi, kötü oluşuyla da kötü olurlar. Kalp kulluğunu yapmazsa organlar haydi haydi yapmazlar. Kalbin ibadeti gaflet ve vesvese ile fasit olursa onun halkı ve askerlerinin durumlarında olan organların ibadeti nasıl sahih olur? Halbuki o halk ve askerler onun emriyle hareket etmekte, onun emrine uymaktadırlar. 5. Tirmizi ve diğer hadis kitaplarında merfu olarak rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah gaflet içindeki kalbin duasını kabul etmez. Bu hadis ya ibadet duasına hastır ya niyaz duasına mahsustur. Ancak her halükarda gaflet içindeki bir kalbin yapacağı ibadet duasının kabul olunmayacağına dikkat çekmektedir. 6- Genellikle gaflet ve yanılmanın galip geldiği namazda ihlas bulunmaz. Çünkü ihlas kurulukta sadece mabuda yönelmektir. Gaflet içinde bulunan kimsenin bir yönelişi söz konusu olmayacağına göre ibadetin de söz konusu olmaması gerekir. 7- Cenab-ı Allah şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılmaktadırlar. Maun 4-5 buyurmuştur. Halbuki yanılmak namazı kılmamak değildir. Öyle olsaydı Cenab-ı Hak ayette namaz kılanlar deyimini kullanmazdı. O halde zikredilen yanılma bir vacibi unutmadır ki ya İbni Mesud ve diğer bazı zevatın ileri sürdükleri gibi vakti unutmadır veya huzur ve huşuğunu unutmadır. Doğrusu ayette geçen yanılma her iki tür yanılmayı da için almaktadır. Çünkü Hak Subhan ve teala onların namaz kıldıklarını kabul ettikten sonra onda yanıldıklarını ifade buyurmuştur. O halde bu yanılma ya vacip olan vakitte yanılma veya vacip olan huzur ve ihlaslı yanılmadır. Onun için ayette riya ettiklerinden söz edilmiştir. Şayet bu yanılma terk manasına gelen bir yanılma olsaydı Riyadan söz etmek mümkün olmazdı. Bir an için ayette geçen yanılmanın sadece vacipte yanılma olduğunu kabul etsek bile ihlas ve huşu konusunda yanılmaya karşılık yazık olacağına dair bir tehdidi şu sebeplerden dolayı evleviyetle içine almaktadır. A. Vakit özür halinde düşer ve yerini bedeline bırakır. Oysa ihlas ve huzur hiçbir halde düşmez ve bedeli yoktur. B. Vakit vacibi huşu maslahatını tamamlamak için düşer. aleyh, huşu ve huzur ile kılınmasına bir mani bulunan namazı diye bir namaza cem etmek caiz olur. Ahmet bin Hanbel ve diğer bazı alimlerin kabul ettikleri üzere yolcu, hasta ve cem etmeye ihtiyacı bulunan meşgul kimse böyledir. Özet olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nazarında Namazda ihlas, huzur ve kalbi bütünüyle Allah'a yöneltme maslahatı, diğer vaciplerin maslahatından daha fazladır. Binaenaleyh, şari'nin bir tek tekbirinin terki, bir rüknü yerli yerinde yapmamanın terki, bir harfin, bir şeddenin terki ve teşbihin, semî allâhul men hamiden, rabbana velekel hamd, veya bir salavatın terki ile namazı iptal ettiği halde, ruhu, özü, ve en büyük gayesi sırrı bulunmayan namazı nasıl kabul etmesi düşünülebilir. Bu grubun ileri sürdükleri deliller bunlardır. Görüldüğü üzere bu deliller güçlü ve açık delillerdir. Huşursuz kılınan namazın iadesinin lazım gelmeyeceğini ileri süren diğer bir grubun öne sürdükleri deliller ise şunlardır. Sahih bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin ezana başladığı zaman şeytan kaçar. Ezana duymamak için sesli bir şekilde yerlenerek gürültü çıkarır. Ezan bitince geri döner. Namaz için kamete başlanınca yine uzaklaşır. Kamet bittiği zaman geri döner ve kişinin ile arasına girer. Ona hatırına gelmeyen şeyleri hatırlatarak şöyle der. Şunu hatırla, şunu hatırla. Sonunda kişi kaç rekat kıldığını bilemez hale gelir. Siz bu halde olsanız, Oturduğunuz zaman iki secde yapın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada namazında kaç yıkat kıldığını bilmeyecek kadar şeytan tarafından gaflete düşürülen kimseye iki defa sehiv secdesini emretmekte ancak namazı iade etmesini emretmemektedir. Şayet sizin iddia ettiğiniz gibi böyle bir durumda namaz batıl olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun iade edilmesini emrederdi. İşte şeytanın kullanamazda vesvese verip huşusuna mani olmasından dolayı onun burnunu toprağa sürtmek için sehif secdelerinin emredilmesinin sırrı da budur. Bunun içindir ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sehif secdelerine iki horlayıcı adını vermiştir. Namazında sehifde bulunanlara bu iki secdeyi yapmalarını emretmiştir secdeleri gerektiren unutmanın az veya çok olduğuna ve şiddetine dair ayrım yapmadan her sehiv için secde yapılmasını emretmiş, şiddetli olan sehivi ayırmamıştır. 2- İslami hükümler zahire göre verilir. Gizli olan imanı hakikatler ise sevap ile ikaba taalluk eden şeylerdir. Dolayısıyla Allah'ın iki ayrı hükmü vardır. Birincisi dünyada amellerin zahirine ve organların amellerine göre verdiği hükümler. İkincisi ahirette zahir ve batına göre vereceği hükümlerdir. İşte bu esasan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafıkların ishar ettiklerini hallerini kabul eder, gizli niyet ve hallerini Allah'a havale ederdi münafıklar müminlerle evlenip mirasçı olurlardı bu dünya açısından namazları kabul olarak değerlendirilir zahiri olarak icra etmelerinden dolayı namaz kılmamış olarak kabul edilmezlerdi ancak mükafat ve ceza ile ilgili hükümler insana değil Allah'a aittir onun hükümü ahirette verilecektir Biz İslam'ın ameli kısmı hakkında hüküm veriyoruz Dolayısıyla ahirette cezadan kurtarıp mükafata sebep olsa bile münafık ve riyakarın namazının sahih olduğuna hükmederiz. O halde vesvese ve kalbin huşudan gaflet gelmesine müptela olan gafil Müslümanın namazı haydi haydi sahih olmalıdır. Evet huşusuz olarak namaz kılan kimse Allah'ın dünyada ve ahirette namaza bağlamış olduğu bir takım lütuflardan mahrum kalır. Çünkü namazın bu dünyada kalpteki imanı kuvvetlendirmesi, kalbi nurlandırması, kalbin genişleyip açılması, ibadetin tadını alması, neşe ve sevinç duyması, tıpkı padişahın huzuruna varıp onunla hususi olarak konuşan bir kimse gibi, hatta ondan daha ziyade olarak niyet ve kalbiyle namazda Allah'a yönelen kalbi onun huzurunda bulunan bir müminin elde edeceği lezzeti duyması gibi, elde edebileceği mükafatları vardır. Ayrıca namazını kılan kimse, ahirette yüksek derecelere çıkar, mukarrabin ile beraber olur. İşte namazda huşu ve huzur içinde bulunmayan kimse, bütün bunların el, bütün bunları elinden kaçırır. İki insan namazda yan yana durdukları halde, namazları arasında göklerle yer kadar fark olur. Ancak bizim bunlar için bir diyeceğimiz yoktur. Eğer huşusuz kılınan namazın iade edilmesinin gerektiğini söylerken bu netice ve meyveleri elde etmesi düşüncesini taşıyorsanız buna hakkınız vardır. Haliyle kişi isterse o neticeleri elde eder isterse etmez şayet bu hususta mecburdur yapmazsa onu cezalandırır kendisine namaz kılmayan kimse gibi muamele ederiz diyorsanız bu doğru değildir. Namazda huşu içinde bulunmayan kimse ile ilgili görüşlerden ikincisi görüş bize göre daha doğrudur. En iyisini Allah bilir.